Arkası yarın. Susuz yaz. Üçüncü bölüm. Radyo için yazan Necati Cumalı Yöneten Asuman Korat Efet Erdoğrul İmer Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatan Ülkü Ülkümen Aşık Ejder Akışık Muhtar Fikret Ergin Hasan Kocabaş Yıldırım Önav, Osman Kocabaş Bozkurt Kuruç. Urla'nın Bademler Köyü'nün kuzeyindeki ekili topraklarda yaz ayları akan tek su sesi işitilirdi. Teke başından cebelin eteğinde ...koca başların küçük zeytinliği içinde kaynayan bir su damarı... 5 altı yüz metrelik bir oluktan geçerek aşağılarda bir havuza ulaşırdı. Suyun geçtiği yerler küçük toprak sahipleri arasında bölüşülmüştür. Havuzun alt tarafında sebze yetiştiren ekiciler... ...bahçelerini havuza toplanan bu sudan sudarlardı. Hasan koca başla kardeşi Osman... ...sınırlarındaki sahipsiz cebeli... ...her yıl biraz daha açarak... ...kayasından kanısından aratır... Babalarından kalan toprağı genişletirler. Açtıkları yerlerde şeftali, kayısı, zeytin ağaçları yetiştiren kocabaşların suyu olan ihtiyaçları böylelikle artar. Ağaçtan sulamak için kaynağın suyunu kendi yaptırdıkları bir havuzda toplarlar. Hasan kocabaş güçler içindedir. Her yıl cebelden kazandıkları topraklar, zeytinliklerinden kaynayan bu su zengin edecektir onları. Susuz kalan komşulara dayanamayacaklar, Bahçelerini satıp savup buralardan göçeceklerdir. Kendileri zenginleştikçe çevrelerindeki bütün bahçeleri, tarlaları ucuz ucuz satın alacaklar, gün gelecek koca bir çiftlik sahibi olacaklardır. Yaz ilerledikçe kaynağın gücü azalır. Kaynaktan çıkan su artık 24 saatte ancak koca başların havuzunu doldurmaktadır. Aşağıdaki havuza damla su akmaz olur. Aşağıdaki havuzun altındaki bahçelerde sebze yetiştiren komşuları... ...Deli Sarı, Esma Ölmez, Hüseyin Şengül, Musa Öztürk'ün ricaları, tehditleri... ...Hasan Kocabaşı kararından döndürmez, yumuşatmaz. Su onun tapulu malıdır. Kardeşi Osman'ın komşularını zarara sokmamak için araya girmesi de Hasan'ı etkilemez. Kısa bir süre içinde komşularının sebze bahçeleri kuyuları kurur. Artık komşuları içecek... Hayvanlarını sulayacak suyu bile güçlükle bulmaktadırlar. Fakat Hasan koca hesapları ters çıkar. Komşuları hiç de sandığı gibi kolay teslim olmazlar. Öc almak için planlar kurarlar. Beli sarı bir sabah topraklarla kimseyi yaklaştırmayan koca başların köpeği arabı derenin içinde çifteli öldürür. Arabın ölüsünü derenin içinde bulan Hasan sıranın mallarına belki de canlarına geldiğini anlar. İki kardeş her gece nöbetli şamallarını beklemeye başlarlar. arabın öldürülmesinden sonra üç gün geçer. Osman gece yarısına doğru nöbeti abisine devreder. Karısı Bahar'la yatmaya çekilir. Bir süre önce karısı söylen Hasan Kocabaş, Osman'la Bahar'ın mutluluklarını kıskanmakta, Bahar'a tutkunluk duymaktadır. Her gece kardeşiyle Bahar'ın fısıltılarına kulak vermek, bir yandan da aşılıklarıyla ilgili kuruntulara kapılmaktan Çoktandır uykusuzdur. Son üç gece ise gözünü kırpmamıştır. Nöbeti sırasında uyuyakalır. Aşılıklardan gelen tara sesleriyle uyanır. Osman'ı uyandırır. Hasan Nöbetbekir'i mazeri Osman'da damda bulunan çiftliği alır. Aşılıklarını yerle bireden düşmanlarına ateş ederler. Çarpışma sırasında deli Sar'ı ölür. İki kardeş tutuklanırlar. Bize de yeşillendi aman, ne de bağları bağları. Bize de mesken oldu ama makus danları. damları. Değmeyin yavruya, de böyleri, böyleri. Eh, bu akşamlık bu kadar. Valla aşık, ağzın dert görmesin. Şah! Buyur Mustafa Efendi. O sucigar paketini arkadaşlara dolaştır. Emret Mustafa Efendi. Kesine bereket olsun. Sen olmasan halimiz harap. Sağ, sağ ol amca. Sen de sağ, sağ ol. Abi. Senin için cigaranın lafı mı olur aşık? Sen hapis yaptıkça her ihtiyacın bende. <gülüyor> sağ Ama bak hapisten çıkınca birbirimizi unutmaca yok. ha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Senden önce çıkarsan sen çıkana kadar her hafta buradayım. Çıktığım günü seni aldım mı? Doğru bizim köye. Bu kana kadar köyde benim konuğumsun. Ama bak, sen benden önce çıkarda sonra köye gelip beni aramazsan aklıma helal etmem var. Buyur Paşa efendi. Sen niye yatmadın? Kardeşine de tutsana. Eksik olma Muhtar efendi. Aa senin halini hiç gözüm tutmadı, Yavuz değil. Ee, ne ettim ki muhtar efendi, bir kusurum kabatim oldu. Kusur etsem bana ne, kusurun kendine. Sabahtan betbeniz atmış geldin, rengin hala düzelmedi. Sen daha şimdiden böyle tir tir titrersen, hakimin karşısına çıkınca düz bit bütün lafını sözünü şaşırsın. Hele şöyle bir toparlan bakalım. Başımıza gelen felaket büyük muhtar efendi, büyük, büyük. Yandık biz mahvolduk. Felaketim büyük, küçüğü yok ha. Felaket adamına göre adamına. Felaket gelende adam var bana mısın demez. Kolay mı aşık? Aşılarımızı yerle bir ettiler. Ha. Malımız mülkümüz yüzüstü kaldı. Ortada hesabını sordukları bir ölü var. Ha. Çiftemizi mavzlerimizi aldılar. Elimizden tutanımız yok. Beterin beteri var ha. Adamlar evi yanar, parası batar, karısı kaçar, çocuklar yüzüne bakmaz olur, gene yakınmaz. Yeniden ev kurar, evlenir, çocuklarının yaptıklarını çiğliklerine verir. Adamlar on kuruşunu kazara düşürecek olsa hırsız var diye feryadı basar. Etrafında kim varsa üstünü aramaya kalkar. <gülüyor> Sağsın ya ona şükret. Dün gece karşıdan atılan kurşunlardan biri reynini parçalasaydı görürdüm felaketi. şimdi demesi halin ne kadar kötü olsa ölen Veli'den yine de iyi. Anlayabildin mi? Veli'ye Allah bilir bugün gömdüler. Veli'nin gözünde ne su var ne bahçe ne çoluk ne çocuk ne dost ne düşman. Veli'ye kalan bir karanlık. Koyu göz gözü görmez bir karanlık. Bitti sen anlayacaksın. Tek felaket bu dünyada. Vakitsiz ölümden, zulmetten gayri felaket yok insana. Sen hiç gemiye bindin mi? Askerden dönüşte tezkereyi alınca bindimdi. Bizim bu mabushane bir gemi. Bu koğuş dört yataklı bir kamera. Binmişiz gidiyor. Bir yolculuk bu. Sıkıntılı, güç bir yolculuk. Sağa sola uğramak yok. Yolculuğu dolan bu gemiden iner. Neyse ha. gel. Benim yerin neresi? Tekkebaşı, Bademler Köyü'ne karşı. Muhtarın köyüne yakındır bilir. Dağ evet. eteğinde Cebele sınır bir bahçesi vardı babasının. Bunlar çalışkan çıktı, Cebel'i açtılar, yerlerini genişlettiler. Bahçe ha. kendimizindi. Kendinin olan tek şey ömrü. Yaşamak bir hüner ha. O hüneri kıvıran da as. Gülünün kıymetini bilmeyen, canının istediğini yapmayan herkes kendi köşesinde matustur. Elimden uçan uçar, bir daha da dönüp konmaz. Biz çok şükür halimizden memnunduk. Allah'tan istediğimiz bir aşılık bir şeftali bahçesi yetiştirmekti yetiştirdik. Onu da elimizde bırakmadılar. <gülüyor> Aşık senin dediklerin bir gün olsun Hasan'ın aklından geçmemiştir. Geçecek olsa o da senin gibi sazını alır, gurbet gezer, yer görürdü. <gülüyor> boşuna kendini yorma. Yorulma boşuna değil. <gülüyor> Çoğu insan paslı bir demire benzer. Pasını biraz kazıdın mı altından ne cevher çıkacağı önceden bilinmez. Seni dinlemesi <gülüyor> bir tatlı. <gülüyor> Biliyor musun sen okuyacaksın. <Gülüyor> Okusan okudum diyenlerin çoğunu bastırırdım <Gülüyor> adam senin dediklerini bir defter alıp bir bir o deftere yazmalı <gülüyor> ee, buradan çıkınca bizim köyde suyun başında sofrayı kurarız şöyle Allah ne verdiyse sen anlatırsın ben dinlerim bu yaşa kadar sözünden sohbetinden senin kadar hoşlandığım bir yakınım olmadı benim İnan olsun senin hatırına hapse üstüne dam yemiyorum desem yeri. söz sana geleceksin. Ahdım var bizim köyde hangi kızı beğenirsen senin. Düğününün bütün masrafı benden. <gülüyor> Dünya güzel dolu muhtar. Birini sevsen birinin hakkı kalıyor. Hiç beni ev vermeye kalkma. Ben daha güzellerden hevesim olamadım. <gülüyor> bu kabayla gidersen... ...bu deniye çok biner inersin daha. <gülüyor> Müsaadenle muhtar. <gülüyor> <gülüyor> Müsaaden olursa sorsam mı muhtarı? Aşığın yatmasının sebebi ne? Onda bu sazda bu ses varken ne olur? Hı? Bir goncayı koklayayım demiş... ...kızın babası savcıya istidayı dayayınca... 6 ay. <gülüyor> Diyetini ödüyor. <gülüyor> 6 ay neki? Onu aşağı sor. Onun gibisi altı ayda altı diyar gezer... ...altı güzel sever. Ama sen de altı evlik de bel atarsın, ha? Ee, benim elimden gelen de o. Suçumu bağışla muhtar efendi. Senin hiçbir kötülüğünü... ...yanlış işini duymadık. Senin yatmanın sebebini Çıkaramadım. Öyle bir aklından geçeni söyle bakalım. Ee, i̇nan olsun çıkaramadım Benim suçum siyasi Ben cahilim kusura bakma Hükümet işine pek aklım mermez. Düşmanlarım ihbar ettiler Bekçi parasından 87 lira açığım çıktı Katilin sersemliği Vaktiyle hesapları yapıp da bana demedi Açık çıkınca ödeyeyim dedim Ödetmediler Değen bir para olsa neyse Topu topu o 87 lirayı ödüyorum senin için hayırlısını ise artık olsun muhtar. Duası bizden, lütuf Allah'tan. Ben sizin bugünden kaç yıl hapis yatacağınızı deyivereyim mi? Sahimi muhtar? Bilebilir misin? Diyebilir misin? Biz şimdi âşıkla mahkemeyi kurduk. Yarım saatte sizin davayı karara bağlarız. Ha? <gülüyor> artık ne gelirse sizlerden gelir. Evvel Allah, sonra siz. Sizlerden gayrı imdat isteyecek kimsemiz yok. Aşık, gelsi açalım mı? Ha, ne dersin? <gülüyor> açalım başkan Evet. Ben başkan, aşık üye. <gülüyor> bizim mahkemenin kararları sağlamdır. Ne hüküm verirsek mahkemeden bir aşağı bir yukarı tatlik olur çıkar. Biz cahiliz muhtar. Sizlerin görgünüz, bilginiz ne de olsa başka tabii. Ben size bizim avukatı tutarım. Öyle bir konuşun ki hakimleri, dinleyenleri ağlatır. Ee, i̇kinizden birini kurtarırsa mı? mi? Bir kurtulursam muhtar Hakkını nasıl ödeyeceğimi gayri Ben sen kurtulursun demedim Birini dedim Veli Sarı'yı hanginiz vurdu? Ee, hangimiz mi? Hmm. Ee, vallahi ne diyeyim muhtar Bilemem ki ee, Biz kimseyi öldürelim demedik Aşılığımıza girenlerin kim olduğunu bildiğimiz yoktu Yaklaştık ki tarayla dibinden bitmişler bütün kayısılar, şeftaliler, zeytin açılarımız boylu boyunca yerde yatıyor. Kim olduklarını seçmeye kalmadan karşıdan ateş ettiler. Karanlıkta rastgele ateş ettik. Malımızı canımızı koruyalım, düşmanlık edenler zararlarında ileri gitmesin yılsınlar dedik. Sabaha velinin ölüsünü bulduk. Veli'nin ölüsü nerede bulundu? Ee, ne gibi? Sizin açlığın içinde mi dışında mı? E, ...aşılığın gerisinde, çalılıkta. Vurulduğu yer orası mı? Saklama, doğrusunu e, söyle. Beş on adım atmış, çallığın dibine yıkılmış. Nereden, nereye beş on adım? Bahçeden, aşılıktan mı? E, aşılığın sınırından. Değil mi? Veli'ne vurulduğu yer aşılığın dışında, içinde değil, öyle mi? E, bilemem ki aşık. Karanlıkta aşılıkla çallığı birbirinden ayıran kim? Sınırı seçebilen kim? Onu bırak, Veli kimin koşunundan öldü? ...hangimizin kurşunundan demeye mi getiriyorsunuz? Ee, ne, ne diyeyim bilemem ki. Ortada iki silah var. Biri mavzer, biri çifte. Mavzerle çiftenin yaraları birbirine uymaz. Ee, ölüdeki yara tek mi? Tek. Soruşturmaya savcıyla birlikte doktor da geldi mi? Doktor da geldi mi? Geldi. Jandarma komutanı? O da geldi. Ölüdeki yarayı görüp silahları yokladılar mı? Yok. Yokladılar. Ölüdeki yara ne yarasıydı? Mavzer. Nasıldı? Kurşun sol omuzun gerisinden omuzun bir karış altından girmiş... ...köprücü kemiğine yakın göğsünden çıkmış. Başka yara yok muydu? Desene. Yoktu. Sen sus da bırak ben diyeyim. Sen dinle hele. E, mavzer evet yara mavzer yarası. Hı? Ayrıca çifte yarası falan yoktu öyle mi? Öyle olmalı. Öyle. Mavzer hanginizin elindeydi? Çifte benim üstüme kayıtlı. Benim üstüme ruhsatı var. Yanımda cüzdanımda göstereyim mi? Yorulsat falan aramayı bırak şimdi. Gece öğlen silahları değiştirdiniz mi? Değiştirmedik. Ölen sen ne demiye getiriyorsun? Suçu benim üstüme mi yüklemeye Kalk. kalkıyorsun? Değiştirdik mi? Kardeşliğin bu mu senin? Sen onun dediğine bakma Mustafa efendi. Ben çiftenin ruhsatlı sahibiyim. Çifte benim. Al al al buyur oku. Aşağı Badem, Bademler Köyü'nden Hasan başla kardeşi Osman Kocabaş'ın birlikte bahçelerinde yaptırmakta oldukları su havuzu için ihtiyaçları olduğu tespit edildi. <gülüyor> Oğlum bu kaymakamlıktan neyle? Çimento belgesi. Şey karıştırmışım. Sen onu bırak da bunu oku hele al. Aa, bu çifte vücudu. Sen harcısın ha? Demek nişancısın da. E, çiftenin bende olduğuna ispat sayılmaz mı? Sen ruhsata kulak asma. Çiftenin ruhsatı senin üstüne olur da margeri sen kullanmış olursun. Kardeş değil misiniz? Oturup kalktığınız da bir. Aranızda da senin çapanı onun, onun çapasını senin kullandığını... ...sofrada kaşıklarınızın birbirine karıştığı olmadı mı? Siz şimdi kardeş kardeş kafa kafaya verin de düşünün taşının anlaşmaya bakın. Hanginizin dışarıda kalması işinize uyarsa öbürü mazer benim der. Evet. Biriniz kurtulur biriniz de altı yedi yıl yatar çıkar. Ceza altı yedi yılı aşmaz mı demeye getiriyorsun muhtar? Ortada zarar var. Hmm. Malınızı korumak için ateş ettiğiniz açık. Ölen de silah mıyız dedin? Ölenin silahı bulundu mu? ...bulunmaz olur mu elindeydi... ...parmakları çiftliği kavramış... katı dolmuş kalmış... ...onun da silahı atılmış mıydı yokladılar mı... ...atılmaz olur mu... ...bizim damın duvarından kursunun kopardığı sıvıyı bile gördüler... ...bizim silahlarla birlikte onun çiftesini de aldılar mühürlediler... İyi işte cezanız buradan da biter. ...yedi yıldan da mı aşağı inler demeye getiriyorsun muhtar... ...de hele muhtar efendi dilini öpeyim de hele... ...hesabın doğrusunu bari avukat bilir... ...bizim elimizde kitap yok... Önce siz aranızda mazere sahip çıkın. Gerisini avukata bırakın. Delikanlı mazere hanginizin elindeydi? Ağam dersin. Ağam kimde olduğunu bilir. Benim çiftenin ruhsatının kıymeti yok mu? Ulan dönüp dolaşıp çiftenin ruhsatını burnuna sokma. Söyletme beni. Çiftenin kimde mazere kimde olduğu belli. Aranızda anlaşın dedim ya. Sen evli misin ha? Ee, karım yeni öldü. Kardeşim? İyi e, işte. Sizin gelin dün gece çiftenin kimde, mazenin kimde olduğunu görmüştür. İfadesine göre hakim suçluyu bulur. E, bizden vuran 9-10 e, yıl yer. Mahkemeniz bitti. Aa, elektrik dışarıdan yanar, dışarıdan söner. Saat 9'u geçti. Gardiyan neredeyse söndürür. İçinizde bir yere gidecek varsa gitsin. evet. evet. Ha, gece ihtiyacınız olur da kalkarsınız lamba kapının yanında lambayı yakarsınız. Hmm, artık yatıp uyumalı. Bakalım ne huya gelir. Bir laf demeden çekip gitti görüyor musunuz? Kardeşin böylesiyle anlaşması kolay mı? Gördünüz ya nasıl inat ediyor. E, ne yaptı? ağzını açıp kardeş gibi tek laf etti mi bu kadar akıl öğrettiniz bu kadar yol gösterdiniz eyvallah dedi mi düşünmesin mi uzatma mazerenin senin elinde olduğu açık kardeşin mert olan gene de ağzını açıp deliği ağam vurdu demedi ben ben hakime edeceğimi bilirim benim ruhsatım var çifte benim gelin kabahati bana yükleyecek olursa kocasını kurtarmak için yalan söylüyor derim ifadesi kabul değil derim Heh. Çifte benim ben her zaman çiftemi kullanırım. Çiftem dururken ne demeye kör mavzeri alayım derim. Ben hapislerde süreceğim de neyim var neyim yok böyle kardeşim bırakacağım? Aa. Ee, ne ee, Sen ne zaman geldin? Uzatma. Yat uyu böyle hadi. Hadi, hadi. Allah hepimize hayırlı uykular nasip etsin. Cümleyeyim sana da Sende Meciler Susuz Yazabında sürekli oyunumuzun 3. bölümüne dinlediniz.